Absit. Yarım kubbesi tümüyle mozaik kaplıdır. 1935 yılından sonra temizlenen bu bölümde ortada kucağında çocuk İsa'yı tutan Meryem ve yanlarında iki melek tasviri yer almaktadır. Bunlardan kuzeyde bulunan baş melek Mikail tasviri hemen hemen tümüyle tahrip olmuş, yalnız ayakları görülebilmektedir. Figürler altın yaldızlı mozaik zemin üzerine işlenmiştir. Ortadaki Meryem İsa tasviri hiçbir tahribata uğramadan günümüze dek korunmuştur. Meryem yeşil bir mantoya bürünmüş ve değerli taşlarla süslü bir sandalyeye oturmuş vaziyettedir. Kucağında bebek İsa altın yaldızlı bir manto giymekte ve yüzünde olgun if ifadesi taşımaktadır. Sağda kısmen tahrip olmuş figür Başmelek melek Gabriel'e aittir. Sol elinde bir küre ve sağ eliyle bir asa tutmakta ve ayakta tasvir edilmiştir. Kanatlıdır. Buradaki figürlü mozaikler 9. yüzyıla tarihlenir. Apsidin ön yüzünde tahrip olmuş Grekçe bir kitabe vardır. Absiddeki büyük pencerelerin Bizans çağındaki dekorasyonu hakkında fazla bilgimiz bulunmamaktadır. Bugün görülen vitreler Türk çağında yapılmışlardır. Bunların birbirine bağlayan kemerlerin üst bölümleri tümüyle kalkma tezihinatla süslüdür. Aralarında mimari bütünlüğe tamamen uyumlu olarak konulmuş küçük disk levhalarda Allah, Muhammed ve halifelerin adları yazılıdır. Mihrap önünde görülen bronz şamdanlar Kanuni Sultan Süleyman tarafından Macaristan'dan getirilerek Ayasofya'ya konulmuştur. Absidin iki yanında yer alan geçitlerde çeşitli Türk çinileriyle ile yapılmış tezginat bulunmaktadır. Bunlardan kuzeydeki özel bir önem taşır. Muayyen bir seviyeden sonra kat eklenerek burası hünkâr mahvili haline getirilmiştir. Bununla ilgili olarak Çinlilerle süslenmiş, ve bir de küçük mihrap eklenmiştir. Burası padişahlar tarafından 2. Mahmut dönemine kadar kullanılmış, daha sonra aynı yerin üstüne rastlayan muhteşem mahvil yapılmıştır. Bugün görülebilen bu mahvilin esas girişi 3. Ahmet çeşmesi önündeki ayrı bir kapıdan yani doğudan yapılmaktadır.